Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve bilalemin Esselatu vesselam Aleyha Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi esmi'in ve ba'd Kardeşler bu haftaki Esma-ül Hüsna dersinde inşallah iki isim göreceğiz. Birisi Er-Rauf diğer yerde El-Vedud Er-Rauf Kur'an-ı Kerim'de on yerde geçmekte. Onlardan birkaç tanesi Mesela Bakara suresi 143. ayette ve ma Allahu li bin nasi raufur rahim. Allah imanınızı zayi edecek, yok edecek, kaybedecek değildir. Şüphesiz ki Allah insanlara rauftur, rahimdir. Rauf, rahimin bir üst mertebe merhametlisı, merhamet serveri. İkinci örnek. Hadid Suresi 9. Ayet Ve inallâhu bikum le rahim Ve şüphesiz ki Allah size râuftur, rahimdir Çok şefkatlidir ve merhametlidir. Bir başka ayet, Âlimrân Suresi 30. Ayet Ve yuhadzirikum allâhu nefse ve allâhu râufun bil ibad Allah sizleri kendisinden sakındırır azabından, cezasından, ona karşı gelmekten sakındırır ve Allah rauf'tur kullarına. Kullarına karşı çok şefkatli merhamet. Rauf kelimesinin sözlükte bulunduğu yer rafet, maslarıyla bulunur. Bizim dilimize var rafet deriz. Rafet değilmiş Türkçe'ye isim olarak. Aslı rafet ileri derecede, yüksek miktarda merhamet göstermek demek. Rauf da Ra'fet sahibi kimse, ra'fet gösteren, yani ileri derecede merhamet eden, rahmet eden manasına gelir. Rauf, isim fail. Sıhhah da böyle. Lisan-ı Arap'ta da ileri derecede merhamet etmek manasına gelir diyor. İmam-ı Zeccac da Rahimehullah benzer şeyleri söylüyor. Ra'fet ve rahmet yakındır. Arlanda ufak bir fark vardır rahmet yani merhamet etme işinin bir üst basamağı bir üst merhanesi ikinci derecesi yani şiddetli rahmet yüksek derecede merhamet sahibi olmak demektir ra'fet diyor dolayısıyla ra'uf ismi fa'il o işi yapan kelime manası böyle sözlükte allah Teala hakkındaki anlamına gelince aynı sözlük anlamındaki gibidir diyor alimler İmam İbni Cerir Rahimehullah tefsirinde, taberi tefsirinde Allah insanlara rahimdir ayetini izah ederken kullarının hepsine karşı merhamet sahibidir. Ve o merhameti, bahsettiği merhameti merhametlerin, şefkatin rahmetin en yüksek mertebesidir. Dolayısıyla o dünyadayken tüm insanlara rahmet eder. Ahirette ise bir kısmına rahmet eder. Dünyadayken tüm canlılar, tüm kullarına rahmet eder. O, Ra'fet isminin gereğidir. Ahirette ise bir kısmına o da Rahim isminin gereğidir. Demiştik daha önce. Rahman ve Rahim isimlerini gördüğümüz zaman. İmam Hatta bi-Rahim da benzer şeyleri söylüyor. Kullarına şefkat ve rahmet gösteren ama ileri derecede bir şefkat ve rahmet gösterendir. Diyor. Allah'ın Rahim ismiyle Allah'ın Rauf ismi arasında Şöyle bir fark var diyor. İmam Hatta abi kurtu bir rahime Allah demezler şeyler söylüyor. Allah bazen azze ve celle bazen kullarına musibet vererek rahmet eder. Veya isteklerini karşılıksız bırakarak rahmet eder. Onun zararınadır çünkü. Bu onun rahim sıfatının gereğidir. Ama ra'fette yani ra'uf isminin gereği olan rahmette ise hep Hayır adına ne varsa verir. Ra'fette olumsuzluk yoktur, rahimde olumsuzluk vardır. Kulun dünyalık olarak zarar naymış bir gözken, bir kısım muhataplığı vardır ama ra'fette yani rauf ismi ile rahmet etti zaman hiç olumsuzluk yoktur. Zahir ve bahtiman hep dünya ve ahiret faydasınadır. O zaman denir ki Allah kuluna rauf ismiyle rahmet etti. Hem dünyevi hem ukrevi kazanım varsa. Allah'ın kuluna bahşettiği lütuf da ikramda Allah kuluna Rauf ismine rahmet et denir. ama bazen Allah kuluna bir musibet verir asansörde sıkışır kalır ama bununla Allah onu başka büyük musibetten kurtarmıştır. Başka bir dertten kurtarmıştır. Menfaat ortaya çıktığı zaman Allah onu mesela asansörde beş dakika bırakarak rahmet etmiştir. Rahim ismine denir. Niye? Niye? Çünkü kapıdan çıktığı zaman ondan önce çıkanın kafasına bir tane saksı düştü. Mesela öldü gitti. Veya sakat kaldı. Allahu Teala onu asansiyonunda bırakmasaydı onun yerinde o olacaktı. Allah o musibeti vererek ona daha büyük musibetten, daha büyük beladan, sıkıntıdan kurtararak rahmet etmiştir. Bu Rahim ismiyle. Ama Rauf isminde onun gibi bir şey yok. Zahiren mübatının, görünen, görünmeyen herhalde hep hayır vardır. Hem dünyevi hem uhrevi hayır vardır. O da Allahu Teala'nın Rauf ismi gereğincedir. Peki kullarına dair Allah'ın ra'feti vardır. Yani ileri derecede rahmeti şefkati vardır. Bunun etkileri nelerdir? Birincisi Allah, Ra'uf isminin gereği olarak kullarına kıyamet gününde ne ile karşılaşacaklarını bildirmiştir. Yani her kul yarın ne ile karşılaşacağını bilir. Hayır adına ne yaparsa, şer adına ne yaparsa da onun karşısına nasıl çıkacağını bilir. Hakeza Rabbimizin üstün derecedeki, yüksek mertebedeki rahmetinin yani ra'fetin bir etkisi de kulları küfürden ve cehaletten İslam'a yönelsin diye Rasulü'nü göndermiş ve ona kitap indirmiştir. Yani Allah'ın insanların içerisinden onların sözünü dinleyip, anlayıp kavrayabilecekleri peygamberler göndermesi ve bu peygamberlere kitaplar indirmesi de Allah'ın ra'fetinin ileri derecede merhametinin bir etkisidir. Hakeza gene Allahu Teala'nın rafetinden olmak üzere kulun tevbesini kabul etmestir ve o tevbeden önceki hale hiç bakmamasıdır. Çünkü bu hal %99.9 insanlarda vuku bulmuyor. Allahu Teala tevbe ettiği zaman kulun geçmişini öyle bir siliyor ki bir daha hiç karşısına çıkartmıyor. Gündem etmiyor. Hiçbir iz kalmıyor onun yaptıkları hakkında. Bir kul Allah'a küfrediyor. Müslümanlara savaş açıyor. İslami ritüellerle alay ediyor. Dindarlara kindarlık yapıyor. Her türlü tuzakları kuruyor. Sonra bir gün Allah-u Teala ona nasip ediyor. Ve o geçmişin tamamını siliyor. Bu insanlar arasında neredeyse vuku bulamayacak yüksek derecede bir merhamet bu. Ancak re'uhu Allahu Teala'nın ra'fetinin gereği. Geçmişte çok öfkelendiğimiz, kindar olduğumuz, düşmanlık yaptığımız sonra da hiçbir şey olmamış gibi, kalbimize en ufak bir e, sıkıntı olmadan onu göğsümüze bastırdığımız ve aramıza aldığımız, hiçbir şekilde geçmişi anımsamadığımız, hoşlanmadığımız bir şey gördüğümüz zaman bile anımsamadığımız. Aklımıza gelmeyen, bırak yüze vurmayak, aklımıza gelmeyen. Var mı böyle bir olay, var mı? Havuleyecek birisi. Yok. İşler iyi giderken yapılır da, işler iyi gitmezken, istediğin gibi değilken, veya senin ayağına basmışken, menfaatine engellemişken, veya e, seni rezil etmişken o zaman ortaya çıkar bazı şeyler. Ama Allahu Teala'sı böyle öyle bir şey söz konusu. Bu da gene onun ra'fetinin etkilerinden. Bunların hepsinin delilleri var ayetlerden. Mesela bir ayet okuyalım onunla ilgili. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Allah şüphesiz size karşı rauftur, rahimdir. Yani önce yaptığı işi beyan ediyor, sonra rauf ve rahim oluşunu beyan ediyor, bildiriyor, açıklıyor bu yapılan iş o sıfatla, isimle alakalıdır. Gene Allahu Teala'nın ra'fetinin yani kullarına olan üstün derecede merhametinin bir etkisi geçmişten günümüze insanlığın ilk varoluşunun beri gerek önceki zamanlara hitap eden gerekse günümüze hitap eden ulaşım vasıtalarını yaratması, kulların emrine sunmasıdır. Bu da gene Allahu Teala'nın ra'fetinin bir gereğidir. Dileseydi hiçbir Taşıyıcı Allah yaratmazdı. Kullar her işten kendileri görürlerdi. Ne uçağımız olurdu, ne gemimiz olurdu, ne de geçmişte atımız, eşeğimiz, devemiz olurdu. Hiçbir şeyimiz olmaz. Her işi biz kendimiz yapardık. Mesela atların binitleri var mı, binekleri? Yok. Atların binekleri yok değil mi? Bütün yükler onlar yükleniyor. İşte onlara bir binek tahsis etmediği ki allah Teala. kullana tahsis etmeyebilirdi. Herkes kendi işini kendisi görürdü. Peki o zaman bu Rauf ismini iman edip özümsediğimiz, kabul ettiğimiz zaman, bizde vuku bulması gereken etkiler nelerdir? Bir, bu kadar yüksek şefkate sahip, merhamete sahip birisi ancak ve ancak sevilir. Anılır, takdis edilir, övülür, kulluk yapılır, oyun bükülür ve onun bu geniş rahmetinden hiçbir zaman ümit kesilmez. Her ne iş işlerse işlesin, kulun hayattayken, canıboğaza gelmemişken, Allah'ın rahmetinden ümit kesmesi yakışık almaz. İman eden kullar için uygun değildir bu. Çünkü imkansız diye bir şey allah Teala için söz konusu değil. Ol yeter yani. Ol der, olur. Ne isterse olur. Mesela allah Teala yaklaşık 14 veya 15 asır kadar önce Resulü'nü Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü bir geceden. Yaklaşık ne kadar şu anki güncel kilometre olarak 2000 kilometre. Sonra oradan yedi kat göğün üstünden çıkarttı. Sidretül müntehaya ki her bir gök katman arasındaki mesafe 500 yıllık mesafeydi. Sonra Rabbimiz Tebârik ve Teala orada kuluyla özel olarak konuştu. Onu bazı gaybi bilgilere muttali kıldı. Haberdar yaptı. Cennete gösterdi, cehenneme gösterdi. Sonra onun namazı farz kıldı. Sonra geri döndü, Musa karşılaştı, geri döndü, gitti, geri döndü, gitti, geri döndü, gitti. Sonra tekrar bir mescid Aksa'ya indi, yedi kat gökten aşağıya. Oradan tekrar bir mescid Haram'a geldi. Bu gidişler, girişler toplam kat ettiği mesafe mümkün değil bir insan için bir rakamla ifade edilecek tarz değil. Korkunç rakamlar çünkü kilometre olarak. Ve onun yatağı daha sıcaktı diyor, soğumamıştı. Yatağından kalktı, gitti. Bütün bu bahsettiğim yerleri gezdi, dolaştı. Kat etmesi gereken mesafeleri kat etti. Geri döndü. Yatağı henüz daha soğumamıştı. Soğuk bir günde insan yatağının örtüsünü kaldırdığında, mesela bir lavaboya gitse gelse yatak soğur. 10 metre gitse, 10 metre gelse 3-5 sakal ayolansa yatak soğur. Allahu u Teala için bir şey var mı? Yok. Belkıs'ın tahtı neredeydi? Yemen'de. Yemen'de. Onun tahtını isteyen Süleyman Aleyhisselam nerede? Kudüs'te. Yani 2000 kilometre'den çok daha fazla. Belki 3000 kilometre. Belkıs'ın tahtını Süleyman Aleyhisselam gözlerini kapatıp açıncaya kadar yanındaki o bilim ehli kimse getirdi. Keramet gösterdi. Hem de o taht da öyle ufak tefek taht değil. Koltuktan bahsetmiyoruz. Şatafatlı bir bu oda büyüklüğünde bir tahttan bahsediyoruz allah Teala hiçbir kendisi bir şey var Şimdi bu ve buna emarelerden dolayı insanlar ışınlanmanın peşinde. Demek ışınlanma mümkün. Yani bir yerden ben falanca yere gidiyorum deyip oraya gitmek, Süleyman Aleyhisselam zamanında bu rüzgar vasıtasıyla yapılıyordu. Ama o keramet ehli kimsenin nasıl yaptığını dair kimsenin bir yok. Evet. Demek ki allah Teala e, bu kadar geniş büyük merhamet sahibi kullarına ve özellikle de iman edenlere karşı o zaman onun rahmetinden hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız. Daima ümit var olacağız ama bu ümit varlık, bu ümit ediş bizi Rabbimize kulluk hususuna tembelliğe, gevşekliğe sevk etmeyecek. Çünkü Allah iman edeme takma saatlerine karşı şefkatli, diğerlerine karşı azabına şiddet olduğunu beyan ediyor. Dersin asıl konusu El -Vedud ismi. El Vedud kardeşler El-Vud maslarından türemek. Sevmek demek. Talep etmek, istemek demek. Vedud, seven ve sevilen manalarını birlikte içeren bir isimdir. El-Vedud. allah Teala'nın belki en çok seveceğimiz isimlerinden birisi bu. El-Vedud ismi. Kur'an-ı Kerim'de iki defa geçiyor. Birisi Hud suresi 90. ayette. İkincisi Buruc suresi 14. ayette. Ve-hüve'l-gafurul-vedud ve o yani Allah gafurdur çok bağışlayandır ve duddur. Çok seven ve çok sevilendir. Hud suresine gayet iştah kabartıcı ve Estağfiru <gülüyor> rabbekum summe tubû ileyhi inne rahim ve dûd. Rabbinizden istifa edin yani ondan bağışlanma dileyin, sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki benim Rabbim rahîmdir, çok merhamettir ve duddur. Çok seven, çok sevilendir. Sözlük anlamı olarak lisanül Arap'ta wud kelimesinden türemedir. Hayırla alakalı tüm konular içerir. Her ne hayır varsa onu talep etmek, istemek, sevmek bu kelimenin kapsamına girer diyor lisanül Arap'ta müellif. Hakeza, kiza Ceferi isimli alim de sevgi, hoşlanma ve mevedde muhabbet etme sevgi manasına gelir. Ve wud seven demektir. Es-Sıhâh isimli kitapta Zeccaj da vedut hem seven hem de sevilen anlamına gelmektedir der. Ki kabul edilen görüşte bu. Her iki manayı da içerir. Hem seven hem de en çok sevilen. Ragıb-ı de rahim mehullah müfredat aynı şeyi söylüyor. Vud bir şeyi sevmek ve olmasını temenni etmektir. Kelime iki manayı kullanır. kullanılır. Teala hakkındaki anlamı ise bizim için daha önemli. Biz onu tanımaya çalışıyoruz çünkü. Evni Celil Rahimehullah diyor ki tefsirinde, Taberi tefsirinde Vedud kendisine dönen ve tevbe kimseye karşı sevgi duyan ve ona muhabbeti olan manasındadır. Kulun Allah'a yönelmesi şart. Allah'a yönelmesi, Allah'a doğru mesafikat etmesi, ona yönelmesi, ona tevbe etmesi, onun sevdiği işlere yönelmesi, razı olmadığı şeyler terk etmesi gerekir. İşte o kulları Teala çok sevgi duyar, muhabbet besler. Demektedir. İbn-i Cerir İmam İbn-i Kayyum da Cila'u'l-Efham isimli kitabında Vedud ismiyle alakalı olarak bunun iki tane manası vardır diyor. Bir ismi fail manasına yani bir işi yapan, sevme işini yapan, seven, Resullerini sever, Resullerinin yolundan gidenleri sever, yani veli kullarını ve mümin kullarını sever. Bir de Mevdûd yani sevilen manasındadır. Sevilmeyi hak eden ve hakkınca sevilen demektir. Muhabbet beslenmeye hak sahibi olan demektir. Bu manası İbn-i Kayyim Rahimullah'ın izahına göre hem seven hem de sevilen manalarına gelir. El-Vedûd ismi. İmam Sa'di Rahimullah da tefsirinde ee, İbn-i Kayyum söylediği gibi söylüyor. Hem seven hem de sevilen manasındadır. O itaatkar tüm kullarını sever ve itaatkâr kulların kalbindeki onun sevgisi en yüksektir. Yani en çok o sevilir. İmam Saad-i ayrıca başka bir yerde. Allah'ın sevgisi hiçbir sevgiye denk değildir ima edenlerin kalbinde der. Allah sevgisi hiçbir sevgiye denk değildir. Hep üsttür iman eden bir kulun en çok kimi sevmesi gerekir? Allahu Allah Teala. Bu e, öyle lafli olabilecek bir şey de değil. İspat isteyen bir iddia. Biraz sonra göreceğiz nasıl olması gerekiyor ama olması gereken şu genel hatlarıyla ifade edilmesi gerektiği kadarıyla en sevilen varlık Allah azze ve Celle olmalı. İman eden kişinin kalbinde. Yani eşinden daha çok seveceksin. Çocuğundan daha çok seveceksin, servetinden daha çok seveceksin, çiçekten daha çok seveceksin, böcekten daha çok seveceksin, annenden daha çok seveceksin, babanın daha çok seveceksin. Bu ötesine daha sevgili kim varsa ondan daha çok seveceksin. Sevilen her ne varsa her kim hangi varlıksa ondan daha fazla olmalıdır Allah sevgisi kulun kalbinde çünkü Allah sevgisi amellerin ruhudur. Bu sözü bir yere yazın. Allah sevgisi amellerin ruhudur. Yani kulun yaptığı işlediği amellerin ruhu o amelin içerisindeki Allah sevgisidir. E, ruh ceset ilişkisini anlatırken demiştim ki ben ceset bir et parçası. Ruh bunun içinden sığırıp alınırsa bu ortada orta kalan hiçbir şey yapamayacak bir yığıntı halindedir. Şu cesede kemiğe, şu ete değer veren şey ne? İçindeki ruh. İşte yapılan amellere değer katan şey onun içindeki Ruhtur. Yani Allah sevgisidir. Dolayısıyla Allah sevgisi olmaksızın yapılan bir amel ruhsuz bir ceset gibidir. Çok iyi idrak edilmesi gerekir. Yapılan her bir işin, salih amelin Allah sevgisiyle beraber yapılması, Allah sevildiği için yapılması gereken. Aksi takdirde bu amelin bir değeri, ehemmiyeti, fazileti yok. Çünkü o amelin içindeki Allah sevgisi, o amelin temelindeki Allah sevgisi, o amelin ruhu konumundadır. Diyor İmam Sadi Rahimahullah. El Hakkul Vaduhul Mubin isimli kitabında. Peki Allah'ın El Vedud ismine iman ettiğimiz zaman bunun etkileri nelerdir? Altı tane etkisi var. Birincisi Allah sevgisi kulun kalbindeki hakiki ana sevgi olmalı. Temel sevgi olmalı. Dolayısıyla kul bir şeyi seviyorsa onu Allah'ın sevdiği için sevmesi. Yani Allah sevgisinden dolayı sevmesi gerek bir şeyi severse, onu Allah sevgisi için sevdiğinde bu ibadettir, Allah'ın sevdiği bir iştir. Mesela bir örnek verelim şimdi. Bir kul olarak, A şahıslı insanı seviyorum. Ona olan sevgim, Allah'ı sevmesinden dolayı, Allah'a itaat etmesinden dolayı, Allah'ın yasakladıklarını terk etmesinden dolayı, güzel ahlakından dolayı, yani Allah'ın sevdiği şeyler için ise, bu sevgi Allah sevgisinden kaynaklı bir sevgidir. O zaman o kulun sevilme sebebi Allah'tan dolayıdır. Allah için sevmektir. Bir menfaatimiz yok. Ondan beklediğimiz, murat ettiğimiz bir hayır yok. Ama bu adam ne diyoruz? Bu adam iman etmiş bir kimse. Bu adam Allah'a secde eden bir kimse. Yani Allah'ın sevdiği bir işi yapıyor. O zaman Allah'ın sevdiği bir işi yapan kimse sevmek Allah'ı sevmektir. Allah için sevmek iyi anlaşılması gereken bir mevzu. Ve hayatımıza tatbik edilmesi gereken bir iş. Biz eşimizi sevebiliriz. Yani kadın ve erkekler olarak. Biz çocuğumuzu sevebiliriz. Biz ebeveynimizi sevebiliriz. Biz komşumuzu sevebiliriz. Arkadaşımızı sevebiliriz. Akrabamızı sevebiliriz. Herhangi bir insanı sevebiliriz. Ama bu sevgi, o sevdiğimiz kimsedeki salih hallerden, güzel ahlaktan ve benzeri salih hallerden dolayıysa bu Allah için sevgi. İşte o sevgiden dolayı Allah o kuldan razı oluyor. Biraz sonra gelecek. iman gereği de bu. O sevgiden dolayı Allah o kulu seviyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu izah eder tarzda. Bukhari'de gelen bir hadiste. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o imanın tadını almış olur. İman onun kalbine girmiş. O da onun tadını almış. Bir, Allah ve Resulü'nü en çok seven kimse başka her ne varsa onun daha üstünde sahip şeylerden daha fazla severse. Kim Allah'a ve Resulünü seviyorsa bu birinci özellik. İki, sevdiğini Allah için seversin. Allah için sevmek ne demekti? Allah'ın sevdiği bir kuru yaparız. Allah'ın sevdiği hasletler bulunduğu için sevmek. İşte bu Allah için sevmektir. Mesela bir insan yakışıklıdır. Bir insan güzel konuşuyordur. Başka bir insan beceriklidir. Başka bir insan başarılı bir sporcudur. Mesela. Veya bir başka insan güzel sesli, güzel şarkı söylüyordur. Kendisinden geçiriyordur mesela. Müslüm babalar gibi mesela. Evet. Bu kimseleri sevmekle kişi hayır elde edemez. Bilakis şer elde eder. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi başka ifadesi var. Kişi sevdiğiyle beraber. Kişi sevdiğiyle beraber. Yani kim seviyorsan o kimse neredeyse onunla beraber bulacaksın. Onunla beraber haşledileceksin. O yüzden sevdiğimiz şeye ve sevdiğimiz kimseye dikkat edeceğiz. Sevgimiz Allah için olacak. Buna gayret edeceğiz. Üç, kendisini Allah hidayet ettikten, hak yola yönlendirdikten sonra küfre dönmekten Ateşe atılmaktan nasıl nefret ediyorsa o kadar nefret etmek. Allah bir kula merhamet etmiştir. Onun kalbine hakkı koymuştur. Hakkı sevdirmiştir. Hidayet etmiştir. Değil Hakka mi? meyyan olmuştur. İslam gerekliliğini de yapmıştır. İslam'ı sevmiş onun gerekliliğini yapar. Bu şekilde Allah bir hak yola hidayet etmiş bir kulu. Sonra geçmişine bakıyor ki bu, bu insan bu geçmişte bulunmayan melanet yok. Bazen duruyor düşünüyor. ya Allah Allah. Şöyle bir alem yapsak diye temenni etmeyecek. Küfre, şirke dönmeyi veya cahili hayata dönmeyi nasıl bir insan ateş atmaktan nefret ediyor, çirkin görüyorsa o kadar çirkin görecek. İstemeyecek, talep etmeyi. Niye? Çünkü o hal ateşe götüren bir haldi. Bir insan nasıl Normal çıplak halde hep, sobanın içine, fırının içine girmekten nasıl ürküyor, korkuyor, o halden tiksiniyorsa o cahili hayata dönmekten, öyle bir hayata tekrar atılmaktan veya o hayatı tekrar tatmaktan öyle çirkin görecek, kerih görecek, nefret edecek. İşte bu üç kimse iman tadını almıştır diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlar için örnek verelim. Hanımefendi <gülüyor> gençliğinde özgürdür, yazın mesela denize gidiyordur arkadaşlarıyla bikinilerle ve benzeri şeylerle yiyorlardır, içiyorlardır. Erkekleri makaraya alıyorlardır. Sonra allah Teala hidayet bahşetmiştir. Bu hayaslıktan, çirkin hayattan kurtulmuştur. Efendim Allah'ın istediği bir hayata yönelmiştir. Abdestli, namazlı evinde eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla mahremlerinden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştır. Sonra şeytan fitne verir, vesvese verir. Televizyonda bir filmde görür mesela. Veya cahil bir komşusu anlatıyordur mesela. O an bir iş geçirir. Ah, böyle bir şeyler bize o sattılar ya. İşte bu hal, bu istek, bu fitne mesela geldiği zaman o halde bulunmaktan, o hale dönmekten nefret edecek. Ateş atmaktan nefret ettiği. Gibi. İşte bu kimse iman tadını almıştır. İman çünkü onun cahili bir hayata efendim imrenmesini, cahili bir hayata hayal kurmasını engeller. Mani. Günah da şu kimsiler eşittir diyordür asrullah günah işleyen, yapan, günahı işleme imkanı bulamadığı halde temenni eden, arzuyan. Onun yerinde ben olsaydım ben de bu işi yapardım diye. Bunlar günahta eşittir diyorlar Resulullah. Temenni edip yapamamak, işleyememek ile günah işlemek arasında hiç fark yok. Bunun da elinde imkan olsa o da işleyecek çünkü. düşünmeyeceksin değil. Aklına geldiği zaman bunu istemeyeceksin, nefret edeceksin. Ve <Gülüyor> ismini birinci etkisi buydu. Sevgin Allah'a olacak. Efendim, Hakiki sevgi olarak kalpte duracak ve sevdiğini Allah için seveceksin. İkincisi vedud olan, seven Allah azze ve Celle ümitle bağlanmak, üstünden beslemek. Allahu Teala kullarını, itaakkar kullarını çok sevendir. Ona ümit var oluruz biz. Çünkü biz eğer Allah'ı seversek Allah'ı hakkınca seversek bizim kusurlarımızı bağışlayacağını ümit ederiz. Kebair dediğimiz büyük günahlardan sakındığımız sürece seven allah Teala, biz de bağışlayacağını ümit ederiz. Allahu u Teala'ya yalvarıp niyazda bulunmak, Allah'ı anmakla mutmain olmak, bu halden hoşnut olmak ve Allahu Teala'ya münacat etmek, müracaat etmek, yönelmek. Çünkü Allah çok sevmektedir sevdiği kulunu. Sevdiği zamanda sevdiğini, istediğini verir. Talepte bulunmak, dua etmek diyebiliriz kısaca. İmam Sadi rahim bir izahı var burada. Çok Özlü bir dizah gerçekten. Diyor ki Allah müminlerin kalbine sevgi koymuştur. Allah sevgisi. Ve Allah için sevme duygusu. Sonra bunu güçlendirir, geliştirir, besler, besler, besler. Beslediği Allah sevgisi ve Allah için sevgi insanın kalbinde öyle büyür öyle büyür ki diğer tüm sevgiler cılız kalır, zayıf kalır. Bu hal genelde veli kullarda vukuldur. Yani onların kıssalarından, menkıbelerinden anlattıkları kadarıyla çıkartıyoruz. Veli kullar, yani Allah'ın çok sevgili kullar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birisiydi. Çok sevgili kullar, kalbinde Allah sevgisini ve Allah için sevmeyi öyle büyütürler ki, diğer onun dışında tüm sevgiler atıl kalır, cılız zayıf kalır, basit kalır. Sevgi sahibi olan allah Teala ile öyle bir baş başa kaldığı zaman bu sevgili kimse, aralarındaki bütün engeller kalkar. Bütün karlar, buzlar erir. İki sevgili baş başaymış gibi. allah Teala o halleri bize nasip etsin. Amen. Çünkü o sevgi haline büründüğün bir insan artık onun içindeki tüm sevgiler basit, sıradan, alelade, bayağı kalır. allah Teala'nın bu elvedud ismine biz nasıl iman ediyoruz? Diğer isminin sıfatlarında olduğu gibi teşbih etmeden, başka bir şeye benzetmeden, tatil edip iptal etmeden... Efendim, edip keyfiyetlendirmeden, naslını incelene girmeden iman değil mi? İşte bu selef salihinin yoludur. Bu selef salihinin yoluna bizi ilettiği için Allahü Teala'ya hamd etmemiz gerekir. Çünkü bazı fırkalar, Müslüman fırkalarından bahsediyor. Bazı Müslümanlar isim ve sıfatlara selef salihinin inandığı gibi inanmıyor. Bazı sıfatları iptal ediyor. Bazı sıfatları benzetiyor bazı sıfatları keyfiyetlendiriyor. Öyle onca da mesela bu isim için konuşalım. Allah'ın El-Vedud ismine, seven ve sevilen ismine hakkınca ima edemediği için bu onda eksik kalıyor. Bu husustan mahrum kalıyor. Ve kalp katılaşıyor. halbuki ki Allah'ın Azze ve Celle'yi Vedud ismiyle çok seven ve kullarını çok sevdiğini iman eden kimse ne yapar? Onun sevgisine ulaşmak için gayret yani bir insan nasıl Allahu Teala'nın sevgisine ulaşır? Neler yaparak Allah onu sever ve Allah'ın sevmenin basamakları nelerdir? Ona götüren merhaleler nelerdir? Onlarda da bahsedeceğiz inşallah. Ama ondan önce şu kısım önemli. Biz Allahu Teala'nın isim sıfatlarına o isim sıfatları iptal etmeden nasıl benlice olduğuna kafa yormadan. Herhangi bir mahlukun sıfatına benzetmeden iman ediyoruz. Yani Allah'ın mesela sadece eli için, sadece yüzü için değil, Allah'ın rahim oluşu için de, vedud oluşunca aynı şekilde iman ediyoruz. Allah veduttur, çok sevendir, çok sevilendir ve bu mahlukun sevgisine benzemez. Mahlukun sevilmesine de benzemez. Çok farklı ve çok üstün. Eksiksiz, noksansız. Mahlukun sevgisi bir noksanlı değil, kusurlu değil veya bir şeylere bağımlı değil. Menfaate bağımlı değil mesela. Beşinci etkisi, Allah'ın vedud ismi gereğince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba etmek, uymak gerekir. Beşinci etkisi de bu. Yani biz Allah'ı seviyorsa Resulullah'a ittiba etmemiz, uymamız gerekir. İttiba ne demek? İttiba, tabi olma, uyma, peşinden gitme. Nasıl emrediyorsa, nasıl öğretiyorsa, o şekilde yapma. Çünkü Allahu Teala Alemrân suresinde 31. ayette diyor ki: "Kün inkûntüm tuhib bu nallâhe". Şayet siz Allah'ı seviyorsanız, fette bi'u ni, bana tabi olun, yuhbip kumullahu, Allah'ını sevsin <gülüyor> ve yâfir lekum zulmün bek. Eyünâhlân zvâşt. Siz Allahı seviyorsanız, böyle bir iddianız varsa, ne yapacaksınız? Mesim şöyle söyle diyor Allahu Teala Peygamberine. Siz Allah'a seviyorsanız, şöyle yapın diye onlara söyle, kul, kullara söyle. Ne yapın? Fethde bir uğrıyı, bana edin. bana tabi olun. De onlara diyor. Demek ki biz Allahı seviyorsak, ne yapmamız gerekir? Rasule itibad etmemiz, duymamız gerekir her halinde imanında amelinde ahlakında emir ve yasaklarında. çizdiği yolunda hani diyor diye ashabıyla bir hadisinde kurtuluşa erecek fırkadan bahsederken fırkây-i benim vaslamın yolundan gidenler diyordu değil mi evet. yani peygambere tabi oldun mu ve ashabının yoluna tabi oldun mu ki ashabına en iyi en sıkı tabi olan taife grup, Peygamber'e ve tabi oldum. Ne yapar? Allah'ın sevdiğin ispatıdır bu. Allah da sizi sevsin. Resul'e ittiba etmek. Kim Resul'e ittiba eder uyarsa o Allah'ı seviyordur. Bunu ispat etmektedir. Allah da onu sever. Ve aynı zamanda Allah sevdiğini ne yapar? Günahlarınızı bağışlar. Bu sebeple diyoruz ki biz Selefi Salihinin menhecinin aslı budur zaten. Biz bundan dolayı diyoruz ki Yaptığımız her ne varsa din adına, bu Rasulün yoluna uymalı, asabının yoluna uymalı. Aksi takdirde bu Allah'ın sevgisine ve Allah'ın sevdiğin iddiasına uygun düşmez. Kılığımıza, kıyafetimizde, edebimizde, ahlakımızda, giyimimizde, kuşamımızda, ibadetimizde, itikadımızda, inancımızda Rasullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in haline uymak zorundayız. Yok uymuyorsak, örnek verelim, delirsiz, mesnetsiz babamıza uyguyoruz. Veya dedemize uyuyorsa. Delilsiz, mesnesiz. Veya cami hocasına uyuyorsa. Veya müftiye uyuyorsa. Kim olursa olsun. Bu kişi kim olursa olsun. Peygamber olmadığı sürece. Kim olursa olsun. Bu yol yol değil. Bazı haller var ki o yaptığın ibadet ibadet olmaz. Bazı haller vardır. Bazı haller vardır ki o ibadet eksiktir. Bu yüzden kardeşler şu üzerinde bulunmaya çalıştığımız, üzerinde bulunduğumuz diyemiyorum. Ama üzerinde bulunmaya çalıştığımız menhecin ana teması budur. Önemli olan menheci tutturmak. Menheci tutturamazsın. Bir daha söylüyorum. Üzerinde bulunmaya çalıştığımız menhecin ana teması budur. Din adına her ne yapıyorsak bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerine, yaşantısına ve tavsiyelerine uygun olmalı. Başka türlü olmaz. Bunu becerebilirsek, bir de ayet Teala hem Allah bizi sever hem de günahlarımızı bağıştır. Bunu beceremezsek bu ümmet içerisinde 72 tane fırka var cehenneme gidecek. Desaldığı halde namaz halde, hac ciddi halde, umre yaptığı halde, haramlardan sakındığı halde cehenneme gidecek 72 fırka var, 72 grup var. Allah'ım hafıza böylesinize herhalde. Öyle ciddi. Bu şu an ne kadar menhecimizi bundan sonra da daimi sapmaz menhecimiz olmalı. Çünkü Allah'ın sevildiği iddiasını ispatı. Resulullah'a itibar etmek Allah'ın sevgisini kazanmak Resulü ittiba ile mümkün. Ayet gereği. Peki Allahu Teala başka kimleri sever? Resulüne tabi olanların dışında başka kimleri sever? Ayetlerle söylüyorum. Tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever. Adil davrananları sever, adalete uygun hareket edenleri sever. Sakınanlar, takva sahiplerini sever. Sabredenleri sever. Muhsinleri, iyi davrananları, iyi iş yapanları sever. Yaptığı işi iyi yapanları sever. Tevekkül edenleri sever. Ve kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Birbirine destek olan, bir duvar gibi birbirine omuz veren ve kendi yolunda mücadele edenleri sever. Bu beşincisiydi. Altıncı etkisi ise Allah'ın sevdiklerini seveceğiz. Ve Allah'ın sevdikleri tarafından sevilecek hallere bürünmeye gayret edeceğiz. Delil şu. El-mü'minu ye'lefu ve yu'lefu. Mü'min, ülfet eden, sevendir ve ülfet edilen, sevilendir. La hayra fîmen, la ye'lefu ve la yu'lefu. Ülfet etmeyen kimsede de hayır yoktur, sevmeyen kimsede hayır yoktur. Yeni tanışmış gibi değil de 40 yıllık muhabbeti varmış gibi bir ortam kurar. İşte bu müminin hallerindendir. Bir de kolay kontak kurulacak. İrtifat kurulmaya çalıştığı zaman kendisini çekmeyecek. Aralarını duvar örmeyecek. Yani, ülfet edecek, sevecek, ülfet edilecek. Sevilecek, ilişki kurulacak, kontak kurulacak. Bunun için hırsız ve gayretli olmak lazım. Çünkü aksinde hayır yok diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin özelliklerini sayarken ülfet eden ve edilendir. Ülfet etmeyen ve edilmeyen de Hayır yoktur diyor. O zaman mümin kimse diğer Müslümanları sevecek, kendisi için istediği şeyleri onlar için de isteyecek, kendisi için sevdiği şeylerin onlar için olmasını sevecek, arzulayacak, kendisine hangi hayır istiyorsa o mümin kardeşler için o hayrın o hayrın olmasını temenni edecek. Isınan, ısınan, Bu işte. Aynen. Evet. Isınmayan da ve ısınmayan da hayır yoktur. İbn-i Kayyumrahim Allah diyor ki Allah'ın muhabbetini, sevgisini gerektiren on sebep vardır. Kalbe faydalı olacak şeyler en yerinde tespit eden ve en güzel ifade eden bir alim. İbn-i Kayyumrahim bu sözü nerede geliyor? Medar-ı de geliyor. Allah'ın sevgisini, muhabbetini gerektiren on sebep. Yani bu on sebebi yerine getiren Allah'ın sevgisini kapar, hak eder. Allah'ın sevgisini gerektiren birin sebep Allah'ın kitabını orada ne isteniyor, ne anlatılıyor anlayacak ve yaşayacak tarzda tefekkür ederek okumaktır. Allah'ın muradını anlamak için okumaktır. Çok önemli, çok değerli. Sık sık bunu söylüyoruz, söylemeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak, tefekkür ederek, üzerinde düşünerek, gerekirse tefsirine müracaat ederek okumak gerekir diye İkincisi, farzları ihmal etmemek, nafileleri çoğaltmak. Çünkü kutsi bir hadis sallahu teala buyuruyor ki, kulum bana en fazla farzları, ona farz kıldığım şeyler yaparak yaklaşır. Nafilelerde yapmaya devam eder, eder, eder. Neticede, efendim ben onu severim. Ondan sonra devam geliyor. Onu gören gözü olurum. İşte, bağlı ya ama konumuz ne? Allah'ın sevgisine gerektiren şeyler ne? İkinci madde farzları mutlaka yapmak. Nafileleri yani farz olmayanları çoğaltıyor. Çünkü kulun Allah'a yaklaşabileceği ve sevgisini kazanabileceği en değerli şeyler farz ibadetler ve nafilelerin çoğaltılması. Üç, her durumda Allah'ı zikretmek, anmak. Bu sebeple hısn Müslim isimli dua kitabı çok değerli bir kitap. Çok basit küçük cep boydu ama yaklaşık 120-130 halde, durumda Allah nasıl anılır? <gülüyor> Hangi sözlerle anılır? Bu derlemiş sokmamışlar. Şey, cep telefonu da Daha, evet evet. Her durumda Allah'ı anmaktan kasıt nedir? Yani yatağına girdiğin zaman Allah'ı anacaksın. Yataktan kalkınca Allah'ı anacaksın. Elbiseye çiçeği alırken Allah'ı anacaksın. Giyerken Allah'ı anacaksın. Yemek yerken Allah'ı anacaksın. Bitirince Allah'ı anacaksın. Tuvale girerken Allah anacaksın, çıkarken Allah anacaksın. Eve girerken Allah anacaksın, evden çıkarken Allah anacaksın. Meside girerken Allah anacaksın, çıkarken Allah anacaksın. Beş vakit namazı Allah anacaksın, ezan kurtken Allah anacaksın. Hani başın sıkışsa zaman Allah anacaksın. Yağmur yağırken Allah anacaksın, gök gürleken Allah anacaksın. Evlenen birisini gördüğün zaman Allah anacaksın. Günde 4000 tane la ilahe illallah demek değil. Veya günde bin tane Allah Allah Allah demek değil. Bilakis yerinde, zamanında, her durumda. Yemek pişirirken bile Allah'a anacaksın. Efendim, tuzu katarken Allah'a anacaksın. Kapıyı kapatırken Allah'a anacaksın. Suyu içerken Allah'a anacaksın. Dört, diğer yapmak. Başkalarını kendine tercih etmek. Yani Müslüman kardeşini kendine tercih etmek. Savaş şu an kalmadı. Büyük bir savaşta. Yani Müslümanların büyük bir imtihanından geçtiği bir savaşta. Sahabelerin isimleri de hatırında değil şu an. Yok hepsi yoksa adı ve adı sanı, sanı belli. verildi. Yaralı birisine su götürmüşler. Sahabelerin birisine su götürüyorlar. O yanında inleyen birisini duyuyor, önce ona götür diyor. Ona götürüyor su ikram eden, sulayan kimse her kimse. O da başka birisi inlemesin diyor, ona götürüyor. Ona götürüyor üçüncü kişiye. Ona tam vereceği zaman bir başka dördüncü kişinin inlemesini duyuyor. Ona götürüyor. Dördüncün yanına gitti zaman bakıyor ki o ruhun teslim etmiş. Geliyor 3. hızlıca barona vereyim diye. O da ruhunu teslim etmiş. İkinciye geliyor. İkinci de ruhunu teslim etmiş. İlkine gelir. İlkine ruhunu teslim etmiş. Yani dört dönmüş, Bir bardak su içemedi. Bunların üçü de ne yaptılar? Diğer gamlılık yaptılar. Arkadaşını, kardeşini kendisine tercih ettiler. Önce ona ver. Sonra bana gel. Ben durumum biraz iyi diyor. Şu diğer gamlılık dediği bu. Önce arkadaşını, dostunu, ahbabını tercih etmek. Önce onun hayır sahibi olması için gayret etmek. Zor bir işte, öyle basit bir işte. Savaşta yaralanmışsın, su kaybetmişsin. Bu korkunç bir susuzluk var. Dilin damağın kurumuş. ürüne yapışmış. Bir arkadaşının, kardeşinin sesini duyuyorsun. Önce ona ver sonra bana getir demek. Ve sonra da bir yudum suyu içemeden vefat etmek. Yaşanmış bir hikaye. Bir örnek olsun, kıssa olsun anlattım. 5. Muhabbeti Allah'ın sevgisini celbeden gerektiren şey Allah'ı azze ve celle'yi isim ve sıfatlarıyla tanımaya çalışmak şu an bizim ders çalıştığımız gibi çünkü Allah isim ve sıfatlarıyla bilinir tanınır bundan dolayı diyor ki İmam İbteymiye kim Allah'ı isimlerle sıfatlarla, fiillerle bilir, bilirse Allah onu sever çünkü Allah hakkınca tanımıştır bu dersin öyle bir etkisi oldu mu size? Allah'a daha yakından tanıyor muyuz? Evet. İnşallah. En azından bu dersi yapmadan önceki halimiz gibi değilizdir. Evet. Altıncısı allah Teala'nın üzerimizdeki nimetlerinin farkına varmak. Nimetleri bilmek ve farkına varmak. Anmak, dile getirmek. Yani her ne nimet varsa o nimetin Allah'tan olduğunu dile getirmek, bilmek önce bilmek, kalben bilmek, teslim olmak, razı olmak, sonra bunu dile getirmek. Ve onun gereğince, o nimetin gereğince amel etmek tabi ki. 7. Allah'ın huzurunda kalben boyun kalben. Allah'ın huzurunda kalben boyun nasıl bükülür? Kalp Allah'ın huzuruna tam teslim olur. Her hükmüne ama. Sadece bir usta değil her usta ona teslim olmak, boyun bükmek Allah ile halvette bulunmak baş başa kalmak özellikle de onun sevdiği vakitlerde duaları kabul ettiği vakitlerde bu halvet sadece gecenin son üçte birine mahsus bir olay değildir kişi bir evde, bir odada bir mekanda yalnız başına kalır sonra Allahu Teala'yı tefekkür eder Günahlarını düşünür. Veya Allah'ın üzerindeki nimetlerini düşünür. Veya Allah'ın fiillerini düşünür. Varlığını düşünür. Yarattığı diğer mahlukatı düşünür. gökleri yeri, ağaçları, denizleri düşünür. Veya dua eder. Dua ederken onun huzurundaymış gibi dua eder. Namaz kılar onun huzurundaymış gibi. Şuydu namaz kılar. İşte bu halvet halinden Allah-u Teala çok hoşlanır. İtikaf da halvet halinden birisi. Her yanında böyle geveze birileri yoksa. 9- Allah sevdalarla birlikte olmak. Salihlerle mi diyor? Salihlerle birlikte olmak. Evet, salihlerle, Allah dostlarıyla, Allah sevdalarla birlikte olmak. Oturmak, katmak, <gülüyor> birlikte yemek yemek, sohbet etmek, gezmek veya bu tip ortamlara katılmak, sohbetleri, derslere katılmak. Allahu Teala bu ortamlardan çok hoşlanır. Allah bizim meclislerimize o meclislerden yapsın. ve Celle. Ve on, belki de en zoru bu. Kulun kalbiyle Allah arasındaki engelleri kaldırmak. Meşguliyetleri aşmak, gidermek. Dünyevi ne kadar şey varsa kul ile Allah arasında, yani Allah'ı hatırlatmayan, Allah'a yönlendirmeyen, Allah'ın seveceği bir işe yönlendirmeyen her ne varsa, işte kul ile, kulun kalbiyle Allah'ın arasındaki bir engeldir. Bu engelleri kaldırmak. Bu engeller ne kadar çok kalkarsa, kul o oranda Allah'a yaklaşır, Allah da kulu sever. Kulun zihnini gereksiz, faydasız meşgul edecek şeyleri hayatından çıkartması. Olabildiğince çarşılarda, pazarlarda, işte televizyonlarda, internetlerde, her ne, neredeyse ne varsa. Bir insan sokağa çıkar mesela. Sokakta işte falancanın hanımı, falancanın köpeği, efendim, falancanın arabası, falanca pazar yeri, falanca market, falanca bakkal, öbür fırın, şu bu filan derken... Yolda gezenler, okula gidenler, okuldan gelenler, alışverişe çıkanlar zihin öyle çok bir şeylerle doluyor ki o ortamda bir insanın Allah'ı halvet edebilmesi imkan yok. Allah'ı düşünmesine imkan yok. Bunun gibi olabildiğince gerekmedikçe kulun kalbiyle Allah arasında engel teşkil eden sebepleri terk etmek. Allahu Teala'nın sevgisini gerektiren, celbeden onuncu sebep. Evet dersimiz bitti. <gülüyor> <gülüyor>